yani saç ekleme değildir. Vasıl ile kastedilen mana kapsamında yer almamaktadır. Leys bin saattan da şöyle nakledilmiştir. Söz konusu neyi saç cinsinden olan şeylere mahsustur. Gün, bez parçası ve benzeri gibi şeylerin saça eklenmesinde hiçbir beis yoktur. Ebu Üeyyt,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 Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah vebaat. Konumuz koku sürünerek dışarı çıkmak. Hanımlar için yasak olan davranışlardan üçüncüsü. Zeynep Es-Sakafiyye radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Siz kadınlardan biri,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 şöyle söylediği şöyle söylediğini duydum demiştir. Mahrem bir kimse bulunmaksızın bir adam bir kadınla kadınla kesinlikle yalnız kalmasın. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadınların yanına girmekten sizleri sakındırırım.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 Allah rızası için bunlardan uzak duralım. 18. yasak Mahremsiz yolculuk etmek i̇bn Ömer radiyallahu gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadın beraberinde mahremi bulunmaksızın 3 gün mesafedeki yolculuğa çıkmasın. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte.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 3 gün yas tutabileceğini beyan etmektedir. Bu süreden daha fazla yas tutmak ise yasaklanmıştır. Koca için tutulacak yasın süresi ise 4 ay 10 gündür. Bu iddet müddetiyle aynıdır. Böylelikle kadının rahminin temiz olduğundan emin olunur ve zan ve töhmet gibi kötülükler def edilmiş olur. Fakat birçok kadın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 ...genç kızların cenazeye katılmasını mekruh görmüştür. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala rasulillah vebat. 25. yasak, kahinlere yani medyumlara ve müneccimlere yani astrologlara gitmek. Bu konu birçok cahil insanın şaşırdığı, çoğu kadının içine düştüğü tehlikeli ve önemli bir konudur. Bu yolla bir takım emellerini ve hayallerini gerçekleştirmek, gerçeği öğrenmek, el ve fincan falında gören, görünenleri okumak, rızık ve azık sahibi olmak istemektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya ilişkin uyarıda da ...ve yasaklamada bulunmuş olmasına rağmen, içinde bulundukları durum, şirk ve perişanlıktan öteye geçmemektedir. Safiye binti Ebu Ubeyd'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hanımlarından rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kahine gidip ona bir şeyler soranın namazı kırk gün kabul edilmez. Hadis Müslim'de 2230 no'lu hadis olarak zikredilmiştir. Bazı kimseler kahin ya da müneccimin söylediklerinin gerçekle uyum göstermesine şaşırmaktadırlar. Ashab-ı kiram radiyallahu anh da hayret etmiş ve kahinler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlardır. O da onlar hiçbir şey değildir diye cevap vermiştir. Ashab ey Allah'ın Resulü. Onlar bazen bir şey söylüyorlar ve o gerçekten oluyor dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu haktan olan bir sözdür. Cin o sözü edip dostunun kulağına yerleştirir. Onlar da bu sözün yanına yüzlerce yalan eklerler. Bir diğer rivayette de melekler bulutlara kadar inerler. Gökte hükme bağlanmış olan konuyu zikrederler. Şeytanla kulak hırsızlığı yaparak bu konuşmaları dinler. Sonra da kahinlere ilham ederler. Kahinler de bu duyduklarının yanına kendilerinden uydurdukları yüz yalan eklerler. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün de geçmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kahinlerin ve münecciblerin gaybı bilemediklerini, gökte konuşulanlara kulak hırsızlığı yaparak dostları olan kâhin ve müneccimlere ilham eden şeytanlarla dostluk kurduklarını ve bu sözlere kendilerinden yüzlerce yalan ilave ettiklerini beyan etmiştir. Şeytanın kulak hırsızlığı sonucu edindiği bilgi gerçekleştiğinde bu kâhine gidip gelenler onun gaybı bildiğini, ya da vahiy alın salih bir kul olduğunu sanmaktadırlar. Dolayısıyla da söylediği her şeyi tasdik etmektedirler. Ne emrederse itaat etmekte. Kendilerinden para, giysi, yiyecek, Allah'tan başkası adına kesilecek kurban ve benzeri gibi ne isterse hemen uygulamaktadırlar. Kahin ve münecciller bu uygulamalarıyla insanların ellerinden tutarak, İsyan ve şirk vadilerine sürüklemektedirler. Her Müslüman hanımın görevi, yardımı yalnızca Allah Azze ve Celle'den istemek, yalnızca ondan medet ummaktır. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şeye gücün yeter. Her şeye gücü yetendir. Bir şeye ol dediği zaman o hemen olu verir. Müslüman hanım kardeşim. Medyumlara, astrologlara, gitme fitnesine kapılmış olan Müslüman bacılarını şiddetle uyar. Yapmış oldukları işin dünya ve ahiretteki çirkin sonuçlarına karşı onları sakındır. 26. Yasak Evlatlara dua Etmek Cabir radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza da beddua etmeyin, mallarınıza da beddua etmeyin. Allah'tan istekte bulunup da kabul edilen bir ana denk gelirseniz, isteğinize icabet ederse Allah Azze ve Celle sonra pişman olursunuz. Bu hadis bizlere duaların kabul edildiği bazı değerli vakitlerin olduğunu beyan etmektedir. Dualarımızın icabet saatine denk gelir de kabul edilir ve zarar görürüz diye kendimize, çoluk çocuğumuza ve mallarımıza beddua etmemiz yasaklanmış davranışlardandır. Maalesef birçok anne evlatlarına çokça beddua etmekte ve çocuklarının zarar görmesini kastetmediklerini, sadece dillerinin bir alışkanlığı olduğunu ifade etmektedirler. Bu ifadeler özrü kabahatinden büyük dedirtecek cinstendir. Çoluk çocuğa beddua etmek konusunda yasak gelmiştir. Buna göre, her annenin oğluna ya da kızına zarar verme niyetiyle olsun ya da olmasın beddua etmemesi gerekir. 27. Yasak Müslümanlarla üç günden fazla küstürmek İslam, Ülfet, muhabbet, sempati, yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Dolayısıyla Müslümanlar birbirlerine olan sevgi ve merhametlerinde bütün bir beden gibidirler. Bedenin bir uzuv rahatsız olunca diğer uzuvlar da uykusuz kalarak, ateşlenerek etkilenirler. Bu sebeple İslam karşılıklı buz etmeyi, haset beslemeyi, birbirine sırt dönmeyi, ve ilişkiyi kesmeyi yasaklamıştır. Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küs durmasını da yasaklamıştır. Ebu Eyyüb el-Ensari radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın kardeşiyle üç geceden fazla küs durması helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, biri yüzünü döner, öteki de döner. İlk önce selam veren en hayırlılarıdır. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Hatta Allah Azze ve Celle amellerin arz edildiği pazartesi ve perşembe günlerinde birbirlerine hasım ve birbiriyle küs olan kimselerin günahlarını bağışlamayı geciktirmek suretiyle Müslüman'ın Müslüman kardeşiyle küs kalmasını cezalandırmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her pazartesi ve perşembe günü ameller arz edilir. Allah hiçbir şeyi şirk koşmamış olan herkese mağfiret eder. Yalnızca kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık olan kimseye mağfiret etmez ve bu ikisini barışıncaya kadar bırakın der. Hadis Müslim'de geçmektedir. Küskünlük kadınlar arasında ne kadar da çok meydana geliyor, ne kadar da basit sebeplerden dolayı küsüveriyorlar. Ey Müslüman hanım kardeşim, küsmek ancak şer'i nedenlerden dolayı olabilir. Fasık veya bid'atçı birine küsmek gibi, bu iki sınıfta bulunan kadınlara küsmek, onlardan ayrılmak her Müslüman hanımın bizatihi görevidir. Çünkü bu gibi kimselerle küsmek, bid'at ateşini söndürür. İşledikleri fasıklığa onay verilmeyip inkar edilmiş olur. Ayrıca bu kimselerle küsmek onları takınılan ve bu tavrın sebepleri üzerinde biraz olsun düşünmeye itecektir. Bu tavrın etkisiyle de belki bu sebeple tutunmaktan vazgeçip bid'at ve fasıklığı terk edeceklerdir. 28. Yasak Elinin altında çalışanlara kötü muamele etmek. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre o şöyle anlatıyor. Bir kölemi kırbaçla dövüyordum. Arkamdan ey Ebu Mesud şunu bilmelisin diye bir ses duydum. Ama öfkemden dolayı sesin ne dediğini anlayamadım. Anlatmaya şöyle devam etti. Ses bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Şunu bilmelisin ey Ebu Mesud şunu bilmelisin diyordu. Elimden kırbaca attım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şunu bilmelisin ki ey Ebu Mesud senin bu köleye güç yetirmenden daha fazla Allah'ın sana gücü yeter. Lütfen dikkatli dinleyin Müslüman kardeşlerim. Şunu bilmelisin ey Ebu Mes'ud, senin bu köleye güç yetirmenden daha fazla Allah'ın sana gücü yeter. Bu kısmı lütfen iyi analiz edelim. Bir daha bundan sonra hiçbir köleyi dövmeyeceğim dedim. Bu hadis Müslim'de geçmekte. İmam-ı Nebevi Rahimehullah şöyle diyor bu hadiste kölelere karşı yumuşak ve samimi bir şekilde davranılmasını teşvik ve affederek, öfkeyi tutarak ve Allah'ın kullarına nasıl hükmediyorsa öyle idare ederek muamele edilmesine yönelik tembih ve uyarı bulanmaktadır. Hişam bin Hakim bin Hizam radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle buyurduğunu duydum. Muhakkak ki Allah dünyada insanlara eziyet edene eziyet edecektir. Bu hadis Müslim'de geçmekte. Bu ve daha başka hadisler kölelere eziyet etmemizi yasaklamaktadır. Buna göre hizmetçilere eziyet edilmesi hayli hayli önde gelir. Ancak bazı kadınlar hizmet kağıtlarını Bazen döverek, bazen söverek, bazen saçlarını çekerek ve bazen de bedenlerini ateşle dağlayarak eziyet edip acı vermektedirler. Bunların tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi köle ve hizmetkarlarına sergilediği tutum ve davranışlarına tamamen aykırıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre o şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde hizmetçisi yoktu. Ebu Talha beni elimden tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ya Resulallah Enes uyanık bir çocuktur. Sana hizmet etsin dedi. Enes Resulullah'a seferde de hazarda da hizmet ettim. Yaptığım bir şeyden dolayı bana bunu neden böyle yaptın? Ya da yapmadığım bir şeyden dolayı ''Bunu neden böyle yapmadın?'' dememiştir dedi. Bu hadis Bukhari'de geçmekte. Ey Müslüman hanım kardeşim! Hizmetçi, ücretle çalışan eleman konumundadır. İşini bitirdiğinde ücretini alması gerekir. İşverenin ya da ücretle adam çalıştıran kimsenin yanında çalıştırdığı elemana vurma, sövme veya aşağılama hakkı yoktur. Ona zulmetme hakkı yoktur. Ona... Haksızlık etme hakkı yoktur, onun parasını geciktirme hakkı yoktur, ona söz verdiği şeyleri yerine getirmeme gibi bir lüksü yoktur. Tam aksine hakkı neyse eksiksiz öder, şartları neyse mutlaka yerine getirir, güzel söz söyleyerek yönlendirmele, yönlendirmede bulunur, hatasını gördüğünde güzel bir şekilde öğüt ve nasihat eder, onu dövmez dövemez, azarlamaz, azarlayamaz, hiçbir surette eziyet edemez, hak etmiş olduğu ücretini de el koyamaz. Hizmetçi erkek ve kadınlar da aynen bu konumdadır. Ancak birçok kadın en ufak bir sebeple ve en basit bir hatadan dolayı hizmetçilerini dövmeyi alışkanlık haline getirmişler. Tek gerekçeleri de eğitmek ya da öğretmektir. Fakat hizmetçilerini dövmeyi onlara eziyet etmeyi böyle gerekçelendirmeleri doğru değildir. Hizmetçilerini eğitip öğreteceklerse en uygun olan yol, Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiş olan meşru yöntemleri takip etmektir. Yaralayıcı biçimde dövmek ve hem maddi hem de manevi eziyete sebep olmaktansa,